Aralık. Aralık ayında dünya buz tutuyordu. Hem maddeten hem manen. Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel'e yoğun kar fırtınası altına girilirken Kanada'da buz tutan ağaçlar çatlıyordu. Kuzey Avrupa'da da kar fırtınaları ulusal sınırları dinlemiyordu. Meksika'da yoğun yağışların getirdiği sel suları toprak kaymalarına neden olunca onlarca insan hayatını kaybedecek Kudüs'te yoğun kar... Yahudilerin çalışmaktan dinen men edildiği Şabat gününe has ulaştırma yasağının 50 yıldır ilk kez uygulanmamasına neden olacak. Olağan dışı havalar nedeniyle Gazze resmen afet bölgesi ilan edilecekti. Türkiye'de ise kıyı bölgelerini vuran fırtına sonunda ülke genelinde kendini kar yağışı olarak gösterdiği vakitlerde ülkenin birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Birçok şehirde günleri bulan kesintiler, Protesto edilirken yetkililer suçu havaların soğumasına ve artan doğal gaz tüketimine bağladı. Bütün bu kar kıyamet içinde Başbakan 400 bin fidan dikim polisi kapsamında İstanbul Pendik'te milli iradeye saygı adı verilen koru için ilk toprağı atarken kötü haber Sapanca Gölü'nden geliyordu. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde son 10 yılın en düşük seviyesi görülmüştü. Soğuk havanın etkilediği Suriye'de savaştan kaçan çocuklar kamplarda soğuktan, Halep'te soğuktan kaçanlarsa evlerinde gökyüzünden yağan varil bombalarından ölmeye devam etti. Dünyadaki cehennemin adı Suriye'ydi. Olayların başladığı 2011 yılından 2013 yılının sonuna kadar geçen sürede 129 binden fazla insanın hayatını yitirdiği ülkede kaçırılan gazetecilerin sayısı sınır tanımayan gazeteciler örgütünün raporlarında ...ikiye katlanıyordu. Kaçırılan gazeteciler kervanına... ...son olarak Milliyet Gazetesi foto muhabiri... ...Bünyemin Aygün katılıyordu. 2013'ün huzursuzluğu... ...Aralık ayında da ara vermedi. Tayland'da yüz binler... ...Başbakan Yingluck Shinawatra'ya karşı... ...Ukrayna'nın sokaklarında... ...yine yüz binler... ...Hükümetin Avrupa Birliği karşıtı... ...politikalarına karşı... ...Arjantinliler Monsanto'ya karşı... Kolombiyalı çiftçiler geçim sıkıntısı için sokaklardaydı. Bitmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food işçileri, Pakistan'da drone karşıtları, Bangladeş'te İslamcılar, Filistin'de aktivistler yine dünyanın farklı yerlerinde farklı sorunlar için sokakları dolduruyordu. Hükümetler protesto gösterilerinin önüne geçmek için protesto gösterilerini yasaklamayı tartışırken, İlk somut adım darbeci Mısır hükümeti tarafından atıldı. Hüsnü Mübarek rejimini sona erdiren devrimin en önemli aktörlerinden 6 Nisan Hareketi kurucularından 3 aktiviste 3 yıl hapis cezası verildi. Davalar ve soruşturmalar Türkiye'de de devam ediyordu. Çanakkale'deki gezi parka eylemlerine destek yürüyüşünde yola sprey boyayla yazı yazdığı gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen 13 yaşındaki BTI'nin babası Çocuğumu kimseye yem etmem derken Berkin Elvan'ın annesi 191 gündür komada bulunan çocuğu için sokaklarda oynayan çocuklara bakıyorum benim çocuğum onların arasında yok. Neden benim çocuğum yoğun bakımda diye soruyordu. Oğlunun üzüntüsünden kalp kapakçıkları şişen Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş geçirdiği kalp krizi sonucu Aralık ayında yaşamını yitirdi. Fakat kentini savunanların mücadelesi devam ediyordu. Binlerce insan "İstanbul biziz, İstanbul bizim" sloganıyla ile çağrısı yapılan İstanbul Kent Mitingi için Kadıköy'de buluşurken, polisin attığı gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Elif Çermiş'in durumu ciddiyetini koruyordu. Yansızlar! Yansızlar! Yansızlar! Hürsüzler! Hürsüzler! Hürsüzler! Hürsüzler! Hürsüzler! This is life. Arkadaşlar ayakkabı kutusuyla ilgili slogan icat eden arkadaşlarımızı hızla aracın yanına bekliyoruz. Bu konuda eksikliğimiz var. Aralık ayı başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu milletvekili Mustafa Balbay serbest bırakılırken bu karar tutuklu Kürt milletvekilleri için emsal teşkil etmedi. Başbakan'a göre her şey yolundaydı. O hal kaldırılmış işkenceye sıfır tolerans getirilmiştir. Hatta Adalet Bakanı'na göre gözaltına alınarak çıplak soyulan insanlar utandırılmadan soyuluyordu. Ama görüntülere Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltındayken polisler tükürük ve kan örneğiyle parmak izi alınması için üzerine bastırıldığı, kollarının çekildiği, başının tutulup ağzının zorla açıldığı yansırken... Bir sene önce hesabının sorulacağı söylenen 28 Şubat davasında tutuklu sanık kalmıyordu. Galiba bazı şeyler eskisi gibi devam ediyordu. İnsanım i̇şkence onurum şu an, işkenceyi İşkenceyi yenecek. Işkence insanlık onuru. işkence bu mu Onuru. yapmıyoruz. İnsanlık, onuru, işkenceyi yenecek. İşkence, i̇şkence yapmıyoruz. Sizin yaptığınız işkenceler var demek ki. İnsanlık. Onuru. Tıpkı fişlemeler gibi. Kasım ayında kapatılacağı üzerine hem kabine içinden hem de Adalet ve Kalkınma Partisi ile Feytullah Gülen cemaati arasında bir krize neden olan dershanelerin Aralık ayının ilk gününde taraf gazetesinin haberlerine göre halen fişlenmeye devam ettiği haberi Aralık ayının hayli hareketli geçeceğini gösteriyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Hüseyin Çelik önce MIT fişleme yapmaz diyor ardından fişleme belgesinin MIT içinden sızdırıldığını söylüyordu. Kafaların karışık olmasıyla geçen günlerin belirsizliği AKP milletvekili Hakan Şükür'ün istifasıyla son buluyor. Ardından aralarında iş adamlarının, bürokratların, banka yöneticilerinin ve bakan çocuklarının da bulunduğu 47 kişinin yolsuzluk, rüşvet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasıyla yer yerinden oynuyordu. Evinde yapılan aramada kütüphanedeki ayakkabı kutularının içerisinde 4,5 milyon dolar bulunan Halk Bankası Genel Müdürü hakkında dürüstlüğünden şüphe duyulmadığı, evinden 6 çelik kasa ve yatak odasında para sayma makinesi çıkan Bakan Güler'in oğlunun yalısını yeni sattığı, kilit isim olduğu söylenen İranlı Rıza Sarraf için ne kadar hayırsever biri olduğu yolunda üst kademelerin demeçleri gazeteleri süslerken, Ülkenin dört bir yanında ayakkabı kutulu eylemler yapılıyor, gözler çocukları yolsuzluk soruşturmasına karışan bakanlara dönüyordu. İkisi bakanoğlu 16 kişinin tutuklandığı soruşturmada Türkiye'nin birçok bölgesinde önemli kademedeki 150'nin üstünde polisin görevden alınması gibi tuhaf bir durum yaşanıyordu. Star, Akşam ve Yeni Şafak gazeteleri manşetlerinde bu operasyonun arkasında Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisinin olduğu iddiasını yaparken Başbakan Erdoğan kürsüden elçiye seslenerek seni ülkemizde tutmak zorunda değiliz." dedi. Richardon'un bu haberleri kısa bir açıklama ile yalanlaması ise Dışişleri Bakanlığı'nca yeterli bulundu. Medyanın hali ise aslında tam seyirlikti. Türk Hava Yolları yönetimi Türkiye'yi sarsan Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili yayın politikasını beğenmediği Zaman Gazetesi Today Zaman'a ambargo uygulamaya başladı. Yolsuzluk dosyaları ciddi bulgular içeriyorsa tahkikatın selameti açısından 3 bakan istifa etmeli, edebilirler. Erdoğan yargının önünü açmalı açıklamasını yapan Nazlı Ilıcağ'ın sabah gazetesindeki işine son verildi. Şov TV bir bilgi yarışmasında cevabı yiyici olan bir soru sorulması üzerine programı yayından kaldırdı. Açıklamalar sansürlendi. Medyanın da işin içinde olduğuna dair rüşvet iddiaları yapıldı. Önce büyük rüşvet operasyonu kapsamında oğulları tutuklanan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la İçişleri Bakanı Muammer Güler istifalarını açıkladı. Ardından oğlumun bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, soruşturma dosyasındaki imar planları başbakanın onayıyla yapıldı. Başbakanın da istifa etmesi gerekir diyerek hem bakanlıktan hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini televizyondan duyurdu. Ama o kanal bu özel haberini bile otosansüre tabi tutacaktı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 Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa etiyorum. Ancak eski... bu milleti ve bu için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Ee, durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum ee, ve hayırlı olsun diyorum. Başbakanın Pakistan ziyareti sonrasında aralarında "Ben rahatım" açıklaması yapan Avrupa Birliği Bakanı, baş müzakereci Egemen Baaşın da aralarında bulunduğu kabineden 10 üyenin yeri değiştirildi. Yeni operasyonlara girişen savcıların yolunu baş savcılar ve polis kesti. Savcının operasyona girişmesini polis engelledi. Savcılarla polisler, savcılarla başsavcılar, polislerle polisler, iktidar partisiyle gülen cemaati, iktidar partisi milletvekilleriyle iktidar partisinin başka milletvekilleri, iktidar yanlısı gazetecilerle onlar gibi düşünmeyen gazeteciler, televizyonlarla gazeteler, iktidar partisiyle muhalefet partileri, kefenlilerle kefensizler ve memleketteki bilumum diğer kurumlarla kişiler, 2013 yılı sonunda tarihte eşine rastlanmamış bir patırtı gürültü içinde birbirleriyle savaşa girişmiş durumdaydı. Borsa deli gibi düşmeye, dolar deli gibi yükselmeye başlamıştı. Memlekete hakim olan havayı en iyi ifade eden sözcüklerden biri anomi olmuştu. Durum bayağı anomik, biraz trajik, birazcık da komikti. Başbakan nerede ise o Davudi sesiyle yolsuzluk yok, komplo var. Bu yeni Türkiye'nin istiklal mücadelesi diyerek yeni kabinenin savaş kabinesi olacağı iddialarını güçlendiriyordu. Siz çalışırsanız Türkiye kazanacak. Eğer siz ihmal ederseniz bütün Türkiye kaybedecek. Milli irade kaybedecek. Geleceğimiz kaybedecek. Bu süreç yeni Türkiye'nin unutmayın İstiklal mücadelesi sürecidir. Bu kadar önemli. <gülüyor> İsmi lazım değil. Bazı radyoların sabah haber yorum programlarında Thief in the Night Bu Gözellik Senede Kalmaz Money Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç, Shake Your Money Maker, Gemilerde Talim Var, Money Money, Blue Sweat Shoes, Makber, Banana Boat Song, Bilal Oğlan gibi şarkı ve türküler art arda çalınıyordu. Bu müzikal iyiydi de, radyoculuğu biraz aşardı doğrusu. Neyse ki, 2014 yılının eli kulağındaydı. 2014'te asıl büyük usta, William Shakespeare 450 yaşına basıyordu ve işte o hepimizi kurtaracaktı. 2013 yılının son ayı bir kuşağı kazanmanın mümkün olacağını öğreten Güney Afrikalı büyük devrimci Nelson Mandela'yı mücadelenin ne olduğunu bilen Afrikalıların arasından alsa da Madiba'nın hikayesi daha uzun yıllar sınırları aşarak anlatılmaya devam edeceği benziyordu. Hepinize, Hepinize iyi yıllar. Hepinize iyi yıllar.